Huzu billahi mineşşeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Essalatu vesselamü aleyke ya seyyidel evvelin ve'l âhirin ve ila cem'il enbiya'i vel murselin ve ila cem'il udiyai ve'lhamdülillahi rabbil âlemin. Allah'ın el ef'alül husnası ve aşkı anlamaya çalışıyorduk hep beraber. Bize yapılan her muamelenin Allah'tan olduğunu bir imtihan, bir kazanma imkanı olduğunu anlamaya çalışıyorduk. Öyle ki her anda Rabbimizle muhatap olduğumuzu, imtihanda olduğumuzu, kazanma imkanımız olduğunu anlayalım diye. Bunu böyle görmeden, böyle anlamadan sanki Allah mülkün maliki değilmiş gibi Sanki Allah her an bir şeyende değilmiş gibi, bir işte değilmiş gibi, sanki feal olan Allah değilmiş gibi anlamış oluruz ki bu iman olmaz. Onun için zaten halımız ortadadır. Allah'ı suçlayamadığımız için ne yaparız? İnsanı suçlarız. Başkalarını, başka şeyi suçlarız. Oysa ki, muamele Allah'tan. Muameleyi Allah'tan görüp, gereğini yaptığımızda, Allah ile muhatap olduğumuza iman etmişiz demektir. Bu bir iman meselesi. Sonra, karşımızdakine de yanlış yapmışsa, bir beşer olarak ona yardım ederiz. İman etsin diye. Doğru yapsın diye, güzel yapsın diye, yardım eder, yardımcı oldunuz. Zulmetmişse, zulmünden Ali koyacağız. Belki bütün mesele, insanın kendini tanıyamamasıdır, anlamamasıdır. Allah'ın fiillerinden anlamaya çalışırken, bir de kendimizi, insanı anlamamız gerekir. Çünkü insan, Allah'ın yeryüzündeki halifesi, dolayısıyla, Allah'ın yaptığı gibi yapması gerekir, yap dediği gibi yapması gerekir. Sevdiği gibi nasıl seviyorsa öyle yap yapmamız lazım ki kul olmuş olarım, olalım. Av dolmuş olalım. Yoksa ismimiz kuldur ama nefsimiz ilahlık iddia ediyor demektir. Bilmek hiçbir zaman iman değildir, anlamak hiçbir zaman iman değildir, iman olmaz. İmam sevmektir. Bununla beraber sevdiğinin sevgisini kazanmak için her türlü fedakarlığı yapmaktır, yapabilmektir. Hemen herkes her şeyi biliyor. Ama kendini bilmiyor yalnız. En çok kendine yakındır, kendi kendine yakındır. Ama kendini bilmez ve tanımaz. Tanıyabilmesi için bir yolculuk yapması gerekir. Manevi bir yolculuk yapması gerekir. Ben biliyorum demek ayrı şey, tanımak ayrı şeydir. Evet öyle, çünkü buyurmuştur Resulullah Efendimiz, kim kendini tanırsa Rabbini tanır. Kendini tanımadan Rabbini tanıması mümkün değildir. Ne demektir bu? Kendi üzerinde Rabbinin isimlerinin güzelliğini, fiilinin fiillerinin güzelliğini, görecek, buna şahit olacak ki, kendini tanımış olsun, anlamış olsun. Mesela sorulsa bize, sen kimsin diye, herkes kendine göre mutlaka bir şeyler söyler. Hiçbir şey bilmeyenler, işte ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım, fiillerini saymaya başlar, efarını saymaya başlar, o o değildir, Onu işleri, fiilleri. <gülüyor> bir adım daha içeri doğru gitmesi gerekir. O fiiller bir imandan, bir aşkdan, bir muhabbetten, bir esmadan, Allah'ın bir isminden tecelli ediyor ya da tam ters taraftan tecelli ediyor. Yani rahmet olmayınca zalim olur. İman olmayınca küfür olur. Ya ters taraftan o işi yapmıştır ya da Allah'ın isimleriyle, herhangi bir ismiyle o işi yapmıştır. Aslında herkes kendini arıyor. Kendini bulmalıdır. Kendini bulmayan, kendine yabancı olan asla Rabbini anlayamaz, tanıyamaz. Kendini tanımadığı gibi hiçbir şeyin hakikatini de anlayamaz. Her şeyin bir hakikati vardır. İnsanın da bir hakikati vardır insan kendini bilmez ve tanıyamaz demekle bir şey anlaşılmış olmaz. Onu anlatmak gerekir o zaman. İnsan Allah'tan bir ruh taşıyor. Allah o konuda zaten ayet-i kerimede buyuruyordu. O Allah'ın kelimesi. Allah kelime diyor. Kendinden nefati-i, ilahi. i ilâhî bununla beraber size ona dair çok az, pek az bir bilgi verilmiştir. Bilginiz yok bu konuda sizin. Yani, onu anlayamaz. Bilgi yok. Eğer bilgi yoksa, bu durumda o bilgiye doğru bir yol olmalıdır. Yani siz bu halinizle onu anlayamazsınız. Onu bilemezsiniz. Bu bir bilgi işi değil. Bu bir marifet işi, tanıma işidir ve o sensin, o insan. Bu durumda insanın kendini tanıyabilmesi için kendinden kendine bir yolculuk yapması gerekir. Buna zaten nefis tezkesi denir, müşidik hamile de onun tabi oluyorsun. Yolculuğu yaparken efalden başlamak gerekiyor, fiillerden, Allah'ın fiillerinden. Fiilin arkasında ne vardır? Allah'ın isimleri var. Yani birine Allah rahmetle muamele ettiğinde o rahmet fiilinin arkasında Rahim ismi vardır. Rahman ismi vardır. Onun Onu yapan kim? Allah. Allah'ın zatı var. Allah zatıyla, sıfatıyla, isimleriyle, fiiliyle, kul ile muhataptır. Kul Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğu için, ne kadar Allah'ı tanıdıysa o kadar da kendini tanır. Çünkü insan Allah'ın yeryüzündeki aynası. Ama gönlünü Allah'a tutarsa Allah'a ayna olur. Şeytana tutarsa şeytan olur. Yani o aynada şeytan görünür. Gönlünü neye tutarsa, neyi severse, neyi isterse, neyi takdir ederse gönül aynasına... O yansır ve O, O olur. Onun için Mevla'nın söylüyordu, Neyi seviyorsan, olsun sen. Bir lokma ekmeği seviyorsan, bir lokma ekmeksin sen. Allah'ı seviyorsan, ona refaha biçilmez. Çünkü Allah, O gönüle tecelli ediyor, O aynada görünen, tecelli eden O'dur. Evet, kendimizi, insani anlamak gerekiyor. Ef'arul husnayı anlatırken, bunu yavaş yavaş anlatacağız tabi, öyle birden, bir tasa, bir dergiyi sıralanacak halimiz yoktur. Yavaş yavaş anlatmamız gerekir, yavaş yavaş kendimizi tanıyacağız. Bir başlangıç yapayım dedim, kendimizi tanımamız için. Yani ben deyince neyi hatırlamamız gerekir? Kastettiğimiz kimdir? Nasıl bir özelliğe sahiptir? Allah'a nasıl aynadır? Bunu sadece bilmesi yetmez. Bilmek iman değildir çünkü. Bunu tatması gerekir. Bunu hissetmesi gerekir. Evet. Yani Allah ona, ''Kulum anlat kendini'' dediğinde anlatması gerekir. Sadece ben senin kulunum demekle anlatmış olmaz. Hadi kulluğu anlat bakalım. Nasıl kulsun? Hangi özelliklere sahipsin? Ne, sende ne var? Ne var ki sende? Sana melekleri secde ettirdim, yerde gökte. Ne varsa hepsini senin emrine verdim, hizmetine verdim. Bütün hayatın boyunca birebir teke tek seninle muhatap oldum. Seni davet ettim. Sende ne var? Anlatman lazım, söylemen lazım. Kendini bilmeden, tanımadan, anlamadan ne hayatı anlarız, ne hayatın niçin olduğunu, neden olduğunu, hikmetinin ne olduğunu, Allah'ın bizden ne istediğini anlamış olmuyoruz. Önce kendimizi tanımamız gerekir. Bunu anlamayınca elbette ki Rabbimizi hiç anlamamış oluruz, tanımamış oluruz. Evet, fiilden başlayınca, Allah'ı tanıdıkça kendimizi tanırız. Kendimizi tanıdıkça Rabbimizi tanırız. İman deyince, aşk deyince, muhabbet deyince kul ile Allah arasındaki bağ. İmtihana sebep olan, imtihanın sebebi, yaratılışın sebebi, bütün varlığın sebebi dolayısıyla Allah'ın muradının tecelli etmesinin sebebidir. Aşk, iman, muhabbet. Onun için insan, aşktan ibarettir diyoruz. Aşktan ibaret Kendini anlat deyince, neyi anlatmamız gerekir? Anlatmamız gereken şey nedir? Ben Allah'ın yeryüzündeki halifesi ve aynasıyım. Allah'ın 99 ismi bende tecelli etmiştir demelidir. Şurada şu işi yaptım, kendini anlatacağım. Şurada şu işi yaptım, benim bu işim Allah'ın şu isminden tecelli etti. Allah'ın bu ismi bana tecelli etti. Ben de bu isimle bu fiili işledim. Sadece işi yaparken, bir isim tecelli etmiyor. Birçok isim beraber tecelli ediyor. Çünkü, bütün isimlerin merkezi bir tanedir. Hepsi Allah'tan, Allah'ın zatından tecelli ediyor. Kul içinde aynı şey, aynen geçerlidir. Mesela ben burada anlatıyorum. Ayetleri okuyor, anlatıyorum. Allah'ın hangi isimleriyle bunu anlatıyorum? Bu bir fiil. Anlatmak fiildir. Okumak fiildir. Öğretmek fiildir. Bu durumda Allah'ın hangi isimlerinin tecelli etmiş olması gerekir? Benim bunu yapabilmem için? Önce benim irade etmem lazım. Dilemem lazım. Peşinden diliyorum onu. Allah bu hakkı vermiş ya. Dileme hakkını, tercih etme hakkını. Önce diliyorum. Sonra Sonra, benim bunu okumuş olmam lazım, anlamış olmam lazım. Yani, bir bilgiye, bir ilme sahip olmam lazım. O zaman Allah'ın, Alim isminin tecellisiyle anlatmam gerekir. Yetmez. Bir de, Allah ne demek istiyor diyorum. Bir de, hikmetini anlatmaya çalışıyorum. Hekim ismiyle anlatıyorum bir de. Yetmez. Aynı zamanda, benim sizi sevmem lazım ki, sevdiğimden dolayı anlatmam gerekir. Sevdiğimden dolayı Allah'ın Vudud ismi, ilah isminin tecelli etmiş olması gerekir. Bir de onunla yapıyorum. Bir de yetiştirmeye, büyütmeye çalışıyorum. Düzeltmeye, terbiye etmeye çalışıyorum. Rabb isminin tecelli etmiş olması lazım ki Rabb ismiyle bir de evet, o gönülleri düzeltmeye çalışıp terbiye etmeye çalışayım. Ayetler Kur'an bir rızık. Bu durumda Rezak ismini de tecelli etmesi, etmiş olması gerekir. Bak hepsi birden geliyor. Bir tane isim değildir. Yani şu ismini anlattım değil. Ama burada oturan bir alim olsa yani bir koca olsa onu ilgilendirmez. Okur geçer. Okuduğunu nakletmiştir o. O başka bir şeydi. Birbirine karıştırmamak gerekir. Bu durumda insan bir şey yaparken Allah'ın isimlerinden ibarettir. Eğer benim bu yaptığım Allah'ın rızasını kazanmak içinse ebedi hayatı kazanmak içinse Allah'ın yakınlığını kazanmam içinse bu durumda bu benim imanımdan kaynaklanıyor. Allah'ı sevdiğim için yapmış oluyor. Yok. Ben bunu para için yapıyorum, maaşımı almak için yapıyorum. Örnek veriyorum onu. Bu durumda bu Allah için olmaz. Ben bunu Allah için yapıyorum diyemem. Diyebilir miyim? Diyemem. Ameller niyete bağlıdır. Yaptığım iş ne kadar güzel olursa olsun eğer orada Allah'ın rızası yoksa gaye, amaç Allah'ın rızası değilse Allah'ın cemali, veşi değilse Allah herhangi bir şekilde buna bir karşılık vermez. Bunu bizden kabul etmez. O bize manevi olarak hiçbir fayda sağlamaz. Belki tam tersine kibir verir. Bizi Allah'tan uzaklaştırır yani yaptığımız şey. Her ne olursa olsun, ne kadar güzel olursa olsun bizi Allah'tan sadece uzaklaştırır. Evet, insanı tanımaya çalışıyorduk, kendimizi anlamaya çalışıyoruz. Kendimizi bulacağız ya, bulmamız gerekir kendini. Kaybolmuşuz. Kendi kendimizi kaybetmişiz. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, kim bizi unutursa biz de ona, onu unuttururuz. O kendini de unutur. Rabbimizi unuttuğumuz, anlamadığımız için bu sefer Kendimizi de unuttuk, kendimizi de anlamıyoruz. İkisi aynı şeymiş. Kendimizi bildikçe, tanıdıkça, anladıkça Rabbimizi bilir, tanır, anlarız. Kendimizi anladığımız kadarıyla. Onun için Rabbimizi kendi üzerimizden anlamamız gerekir. Bunun olabilmesi için de bize yapılan muameleden anlamamız gerekir. Birebir Allah ile muhatap olurken efaliyle, fiilleriyle muhatap olurken, Rabbimizi oradan tanımamız gerekir. Nasıl ki biraz önce bunu anlatırken Allah'ın isimleri nasıl tecelli ediyor anlattımsa, aynı şekilde Allah bize bir muamelede bulunduğunda isimleri böyle tecelli ediyor. Yani bir yandan dilemiştir. Takdir etmiştir. Neden? Sevmiştir. Onun için davet etmiştir. Vahyini indirmiştir. Buna beraber vahyiyle terbiye ediyor. Rahman olarak terbiye ediyor. Rahim olarak terbiye ediyor. Onu kendine çekiyor. Onu Rafi ismiyle yüceltiyor. Yukarı taşıyor. Hafiz ismiyle ona verdiklerini bir de onda koruyor. İsimleri bile peş peşe tecelli eder. İsimlerin nuru peş peşe gönlene tecelli eder. Yani Allah bu durumda zatıyla muamele etmiştir. Zatıyla muamele ederken isimleri görünüyor. Önce fiilleri görünür, yapılan muamele görünür ama o fiilin arkasında isimler tecelli ediyor. Rahmeti tecelli etmiştir. Muhabbeti tecelli etmiştir. Rablığı tecelli etmiştir. İnsan da öyle midir? Aynen öyledir. Ne bir eksik ne bir fazla. Ne kadar Elbetteki ki bir kul olarak, ayna olarak. Her bir kuldaki farklı mıdır? Elbette ki farklıydır. Ne kadar gönlünü Allah'ın isimlerine açıp gereğini yapmışsa, o isimleri de o kadar almış. Dolayısıyla ondan tecelli eden muamele fiil de ona göredir. Bütün bunların bir kaynağı var mı? Tabii ki var. Nedir kaynak? Allah'ın isimleri fiilleri tecelli ederken zatından tecelli ediyor. İnsandaki bu fiiller, bu isimler nereden tecelli ediyor? Allah'ın nefeti ruhtan. Ruhu anlamaya çalışıyoruz, tanımaya çalışıyoruz. Eğer ruhu perdelersek ne olur? Geriye bir beden, dünyaya çamurda, dünyaya ait çamurdan bir beden. Tıpkı hayvanlardaki gibi, o onun bineğiydi. Onunla kazansın diye, o fiillerde bulunsun diye, o bir alet, kendisine verilmiş bir binek, bir alet, bir sebep. Gaye, Allah'ın nefreti yurruhun, aşağı çıkmasıdır. Üzerinde zuhur etmesidir, zahir olmasıdır. Üzerinde zuhur ederse, zahir olursa ne olur? Hazreti insan. Allah'ın yeryüzündeki halifesi, Allah'ın velisi, Allah'a dost, Allah'a yakın, Allah'ın güzelliğinin üzerinde tecelli ettiği, meleklerin secde ettiği varlık. Yoksa yoksa hayvan, yoksa çamur, çamurdan bir varlık. Eğer kendini bilen Rabb'ini biliyorsa bu durumda kendini bilmek imandır. Marifetullah'tır. Marifettir. Her bir insan için bu böyle midir? Böyledir. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyor "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Hiç görenle kör bir olur mu?" dedi. Evet. Kendini bilenler, Rabbini bilenler bilenlerdir, alimlerdir. Bilmeyenler de evet, kör olanlardır. Biri görüyor, öteki kör. Herkes her şeyi öğrenmeye çalışıyor, anlamaya çalışıyor. Her konuda, her şey için mutlaka kendine göre bir ilmi, bir bilgisi vardır. Ama söz konusu kendisi olunca kendini bilmiyor. En cahil olduğu konu kendi kendisidir. En bilmediği, en tanımadığı kendisidir. En göremediği görmediği kendisidir. Allah peygamberleri bunun için gönderiyor. Onun için ilk ayet neydi? İkra bismirabbike'llezî halak. Oku. Oku. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. Halık olan Rabbinin ismiyle oku, ismini oku. قَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ ara. ki o insanı alakadan yaratmıştır. İlk kendini oku dedi, İnsanı oku önce, ilk emir. Yani sen kendini okumadan, kendini anlamadan, neyi bilirsen bil, hiçbir şeyi bilmiyorsun. Sen kendini bilmiyorsan, o öğrendiğin, anladığın şeylere karşı sorumluluğun ne olduğunu bilmezsin. Kendini bilmiyorsun. Senin sorumluluğun nedir onu bilmiyorsun. Ona nasıl bir muamelede bulunman lazım, onu nereye koyman lazım, bunu anlayamazsın. Çünkü o senin için yaratılmış, senin hizmetine verilmiş, onu bir yere koyman lazım. Doğru yer neresiydi? Allah'ın onu koyduğu yer. Ama sen kendini bilmeyince Rabbini de bilmiyorsun. Rabbini bilmiyorsun, kendini de bilmiyorsun. Onun nerede durması gerektiğini hiç anlayamazsın onun için tasavvur bozuk, bakış bozuk. Baktığını anlamıyorsun aslında. Bakan kör olunca baktığı şey ne olursa olsun onu göremez, onu anlayamaz. İşe nereden başlaması gerekir? La ilahe illallah'tan. Allah'tan başka ilah yok. Bunu bütün isimleriyle söylemesi gerekir. Bütün isimleriyle. La Rahmane İllallah, La Rabbe İllallah, La Malike İllallah, La Ehade İllallah, La Semede İllallah. Her bir ismiyle söylemesi gerekir. Yoksa İllallah demiş olmaz. La İlahe illallah demiş olmaz. Allah'ın bir ismiyle bunu söyleyemezse, o isimde Allah'a şirk koşmuş olur. Aynı şey kendisi için geçerlidir. Allah'ın bir ismi onda tecelli etmese ne kadar? Yarıdan bir fazla. Yarıdan bir fazla olması gerekir ki o isimle kazanmış olsun. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Kıyamet günü her bir kul için gözünün alabildiği yükseklikte 99 tane kitap konur. 99 kitap. Niye 99? 100 olsaydı olmaz mıydı? 98 olsaydı olmaz mıydı? Hayır, olmazdı. Bu 99 kitap 99 esmanın kitabidir. Gözün alabildiği yükseklikte. Her bir kuruşu 99 kitabın her biri gözün alabildiği yüksekliktedir. Neden? Allah onu imtihana tabi tutarken, örnek veriyoruz tabi her zaman, diyelim ki o anda, o kulun rahmet etmesi gerekir. Veya şu anda ayetleri okuyorum, şu anda senin işitmen gerekir bunu. Allah'ın sevin ismi. Sende tecelli etmiş. Senin bunu işitmen gerekir. İşitmen yetmez. Anlaman gerekir. Bunu Rabbim bana söylüyor de deyip, İmanınla bakman gerekir. onu gönlüne alman gerekir. Gönül alemine alıp onu muhakeme etmen gerekir. Ben bu ayete iman etmiş miyim, etmemiş miyim? Ben de ahlaka dönüşmüş mü, mi, dönüşmemiş miyim? Ben bununla amel ediyor muyum, etmiyorum muyum diye muhakeme etmen gerekir. Evet, Allah'ın Rahman ismi, Rahim ismi tecelli etmiş mi, etmemiş mi? Eğer... Rahmetle muamele ettinse, imtihana tabi tuttuğunda, orada kazandın. Etmedin kaybettin. O Rahman isminde ya da Rahim isminde yazılıdır. Kaç yüz bin kere Allah seni Rahmetle imtihana tabi tuttuysa, hepsi o kitaptadır. Rahman için ayrı kitap, Rahim için ayrı kitap, Rab için ayrı kitap, Afu için ayrı kitap, Kerim için ayrı kitap. Her biri için ayrı bir kitap. Bizim kitabımız, bizim hayat kitabımız. Allah'a harife olup olmama, Allah'ın isimlerini üzerimizde gösterip göstermeme imtihani. Allah'a itirime de öyle buyurdu o gün, kıyamet günü yapıp gönderdiklerinizi yapmayıp geride bıraktıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. Allah onu önünüze koyar ve size gösterir. Yaptıkların tamam. Yaptıklarımızı biliyoruz. Yanlış da yapmışsak biliyoruz, doğru da yapmışsak biliyoruz. Bir de yapmadıklarımızdan bizi hesaba çekecek. Yapmadıklarımız işte benim bu anlattığımdır. Yani imkan önüne geldi, yapmadın. Seni bundan hesaba çeker, neden bunu yapmadın? Sana bu imkanı verdim, neden yapmadın? Bir de bunun hesabı var. Onun için hesap öyle kolay değildir. Öyle zannedildiği gibi değildir. Evet, Resulullah Efendimiz öyle tarifi etti. Gözünü görebildiği kadar yükseklikte 99 tane kitap. Her bir isme ayrı bir kitap. Daha önce anlatmıştım, Resulullah Efendimiz buyurmuştu, kıyamet yerinde Allah bir kulü hesaba çekerken ona buyurur. Ben açtım, sen beni doyurmadın, elbisem yok diye beni giydirmedin, susuzdum, bana su vermedin, hasta oldum, beni ziyarete gelmedin. Kul diyecek, Ya Rabbi sen bunlardan münezzehsin. Neden beni böyle hesaba çekiyorsun? Allah buyurur. Sana imkan vermiştim. Falan yerde önüne getirdim. Aç birini getirdim. Doyurasın, kazanasın diye. Kerim ismi üzerinde tecelli etsin. Rezak ismi üzerinde tecelli etsin. Rahman ismi üzerinde tecelli etsin. Merhamet edesen diye. Ama sen yapmadın. Sen bilmez misin ben kulumla beraberim? Yapsaydın bana yapmıştın. Senin muhatabın bendim. Bu muameleyi ben sana yaptım yapsaydın, bana cevap vermiş olurdun. Cevap. Karşılık vermiş olurdun bana. Her konuda bu böyledir. Kendi, kendimizi, insanı anlayalım diye anlatıyoruz. Yoksa böyle, bayağı boş, sanki Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede Allah batıl hiçbir şeyi yaratmamıştır ve batıl hiçbir muamelesi yoktur. Her şeyi hak ile yaratmış ve onun her muamelesi haktır. Çünkü haktandır o. Her anda hak ile karşı karşıyayız. Ya hak'a hakla cevap verip, hak'a yakın oluruz, hak'ın rızasını, yakınlığını kazanırız, ya da onu batıl sayarız, bu boş bir şeydir, gereksiz bir şeydir. Olsa da olur, olmasa da olur deyip karşılık veririz, batıra doğru yolculuk yapar, yol alırız. Allah'tan uzaklaşırız. Evet, ne yarattığı herhangi bir şeyde batıllık vardır, ne de muamelesinde. Haşa! Böyle bir şey, böyle bir şeyi düşünmek küfürdür. Allah nimetlerini anlatırken, Allah'ın nimetlerini ''Toptan olarak saymaya kalkışırsanız, toptan bile sayamazsınız.'' dedi. Ama Allah, ''Gafur ve Rahim''dir dedi. Sana toptan saydı yani sana perakende say demiyorum, tek tek say demiyorum. Bari toptan gör, toptan. Genel olarak gör. Neyi gör genel olarak? Önce kendini gör. Öyle buyurdu. Allah size göz vermiş, kulak vermiş gönül vermiş. Siz şükretmeyecek misiniz dedi buna. Önce kendine şükret. Sana bir göz verdiği için, bir kulak verdiği için, bir el, bir ayak, bir dil, bir dudak, zaten sayıyor onları. Verdiği için, sana suret verdiği için, suretini güzel yaptığı için, sana gönül verdiği için, Fuat, sana arş verdiği için, tecelli edip, seninle muhatap olacağı arşi verdiği için. Kalp başka, puat başkaydı. Puat gönül demekti. Onun için Allah ayetlerini anlatırken, bazı şeyleri anlatırken, bunu ancak o gönül sahipleri anlar. Gerisi anlamıyor. Yani o gönlüyle bakanlar anlar. Gönlü, Allah'ın arşi olanlar, onu Allah'tan bilip onu anlar dedi. Bakacağız, muhakeme edeceğiz kendimizi kendimizi diğer insanlardan ayrı ya da bağımsız görmememiz gerekir. Şu anda yaşayan bütün insanlar, hepsi birbirleriyle imtihandadır ve hepsi birbirine karşı aynı zamanda sorumludur. Aynı zamanda yaşadıkları için, elbette ki aynı mekanda yaşayanlar daha çok birbirinden sorumludur. Yani bir komşu var, bir yakın komşu var, bir uzak komşu var, bir, o şehirde yaşayanlar var, bir o ülkede yaşayanlar var, bir sınırdaki ülkede yaşayanlar var, bir dünyanın öbür ucunda yaşayanlar var. Ama hepsi birbirinde sorumluydur. Allah'ın rahmeti yeryüzüne inerken, dünyanın öbür ucundaki bir yanlış yapsa, buradaki ondan etkilenir. Onun için beni ilgilendirmez demek doğru değildir. Her bir kula düşen, sadece Allah'a davet etmektir. Allah'a kul olmaya davet etmektir. Yani ben sizi Allah'a kul olmaya davet ediyorum. E nasıl olayım? E onu bilmiyorum. Bilmiyorsan öyle anlatma. Önce sen kulluğu öğren. Sen bilmiyorsan o zaman sen kul olmamışsın. Niye anlatıyorsun kulluğu? Bilmediğin şeyi, olmadığın şeyi neden anlatıyorsun? Hangi kulluğa davet ediyorsun? Sen neye kul olmuşsan, ona davet edebilirsin. Bundan fazlasına davet edemezsin. Başını böyle belaya sokma. Bu yükün altına girme. İnsanlığın hali, ümmetin hali ortadadır. Sorunun ne olduğunu hepimiz aslında net olarak görüyoruz. Hepsi aynı yere çıkar. Ne, nereye çıkıyor hepsi? Bildiğimizi zannetmemizden kaynaklanıyor. Ama bilmiyoruz. Cehaletten. Allah adına okumadığımızdan. Allah oku demiş, ezbere okuyor. Ben Kur'an'ı okuyor. Okumak o değil. Yaratan Rabbin adıyla okumak başka bir şeydir. Kendini oku dedi. İnsani oku dedi. Önce kendini oku. İnsan olarak kendini oku. Yani insani okuyacaksan, sen de insansan, kendinden başlaman gerekir. Hadi söyle, sen kimsin? Tabii, sen kimsin? Kendini bir anlat. Ne kadar anlatabilirsin? Yani bilmiyorsa, Allah'ı bilmiyorsa, isimlerini bilmiyorsa, ef'arını, muamelesini bilmiyorsa, kendini de bilmiyor, anlatamaz. mize bakıp kendimizi tanımamız gerekir Evet şurada Allah bana böyle bir muahammedede bulundu yani böyle bir olay başıma geldi Allah beni bununla imkihana tabi tuttu Ben ne yaptım o anda ben de şunu şöyle şöyle yaptım bunu yaparken gönlümdeki hangi isme göre ya da hangi isimsizliğe göre Allah'ın hangi ismi tecelli etmemişti de ben buna karşılık böyle yanlış yaptım deyip kendini anlaması gerekir bu durumda ne yapması lazım? Yaptığı yanlışa, tevbe etmesi gerekir. istifar etmesi gerekir. Gönlündeki, mevcut olan o Allah'ın isminin üzerindeki perdeyi aralaması gerekir. Kendi kendine yapabiliyor mu? Yapamıyor. Yapsaydı zaten, sorun olmazdı. Ne gerekiyor? Nefsi kim tezkiye ediyorsa, bu iş onun işi. Onunla yapılması gerekir. İçimden feryat etmek geliyor ey kendini kaybetmiş insan kardeşlerim. Tek kelimeyle. Evet. Kendimizi kaybetmişiz. Kendimizi bulmamız lazım. Önce öğreneceğiz. Bileceğiz. Evet. Ne bulmuştu? Bilmek, bulmak, olmak bilmeden bulunmaz, bulmadan olunmaz. Kimi bileceğiz? Kendimizi. Kendimizi bilelim diye anlatıyorum. Sonra kendimizi bulacağız. Böyle gönlümüze bakıp kendimizi bulmaya, anlamaya çalışacağız. Bulursak olacağız. Peş peşe. Evet, yapmamız gereken şey gönlümüzü açık anlamaya çalışmaktır. Kendimizi bilirsek, kendimizi bulursak, kendi kendimiz olursak evet, gönlümüzde gönül arşımızda Allah'ın fuat dediği gönlümüzde Rabbimizin tecellisini de bulacağız. Evet dışarıda ef'arın ondan tecelli ettiğini göreceğiz. İçeride gönlümüzde Allah'ın isimlerinin mevcut olduğunu görüp O'na şahit olacağız ve o zattan tecelli ediyor. Aşktan tecelli ediyor. İmandan tecelli ediyor. Yavaş yavaş öğrenacağız inşallah, yavaş yavaş kendimizi anlayacağız. Allah'ın bize muamelesini, fiillerini, efarını anlayacağız. Bir de kendi efarımızı anlayacağız. O efarın nereden tecelli ettiğini Allah'ın isimlerinin bizden ne kadar tecelli ettiğini de anlayacağız. Kendimizi tanımış olacağız. <gülüyor> Allah her neyi söylerse söylesin, bana karşılık ver diyor. Bana cevap ver. Kurma cevap ver demiyor. Bana borç ver diyor. Allah'a güzel bir borç ver. Kim Allah'a güzel bir borç verir dedi? Bu borca bir şey vermek değildir. Kuluna verdiğin her şeyi kendisine verilmiş, kabul ediyor. Her sadaka, her infak, her zekat, her kurban, neyi verirsen ver, onu bana verdin dedi. Bana borca vermişsin, onu senin için katlarım. Geldiğinde Allah katında onu hazır bulursun dedi. Her iyilik böyledir, bir tebessüm de böyledir. Bana yapıyorsun diyor. Senin muhatabın benim, bana yapıyorsun. Onunla sana muamelede bulunacak. Onunla. Çünkü o yaptığın her muamele, bir isimden tecelli etmiş fiildir. Ve sen, buna karşılık olarak, Allah'tan o muameleyi göreceksin. Ama katlanmış olarak, 1'e 10, 700, hesapsız, o andaki gönül haline göredir bu da. İmanına göredir bu da. Evet. Bilmek insanı yorar. Aynı zamanda ona sorumluluğunu tattırır. Ağır şeydir bilmek. Bizi dinleyenler, kendini sorumlu zannetmeyenler işte namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz. Paramız olsa haca da gideceğiz, paramız olsa zekat da vereceğiz. Daha ne yapalım? Diyebilirler. Bu haliyle kendini bilmeden anlamadan sen nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Audo billahi minashaitanirajim. İsmiillahiirrahmanirrahim. Rabbiniz şöyle buyurdu: Andolsun ki eğer Şükrederseniz mutlaka nimetimi arttırırım. Eğer nimetlerime nankörlük ederseniz, muhakkak ki benim azabım çok şiddetlidir. Nimeti alırım, azabı tadarsın. Biraz önce söyledim, en büyük şükrü varlığımıza yapmamız gerekir. Gözümüze, kulağımıza, gönlümüze, elimize, ayağımıza, konuşan dilimize, dudağımıza yapmamız gerekir. Yaparsak ne olur? Nasıl artıyor? Nasıl ki zahiri olarak gözümüz, kulağımız varsa, bir de manevi gözümüz, kulağımız var. Eğer hikmetle bakar, Allah'ın ayetlerini okumaya, anlamaya çalışır, dinlemeye çalışırsak, bir de bakacağız ki gönlümüzdeki gözümüz kulağımız da çalışmaya başlamış. Artırdı. Bir daha verdi onu. Yok. Buna şükretmedik. Artık göremeyiz. Yani göremeyiz derken insanın bir şeyi görmesi ayrı şeydir. Hayvanın bir şeyi görmesi ayrı şeydir. Arada fark vardır. İnsan ona bakınca, nasıl bakması gerekirdi? <gülüyor> Neye bakarsa baksın, bu Rabbini hamd ile tesbih eder diye bakması lazım önce. Bu Allah'ı Allah'ın kurudur, Allah'ı ediyor. Allah'ı seviyor. Taş da olsa böyledir, her şey için bu böyledir. Bu her şey Allah'a karşı sorumludur, bu hepsi sorumluluğunun bilincindedir, biliyor. İnsana hizmet için yaratıldığını biliyor. Kulluğunu da ona göre yapıyor, insana da evet, ne buyurdu? İnsana misahhar kıldım, emrini amade kıldım. İnsanın emrinde olduğunu biliyor. Kuldur yani, kulluğun gereğini yapıyor. Ama hayvan bakarsa onu öyle görmez. Sadece yüzünü görür, dış tarafını görür. Onun hakikatinde ne var? Onu anlamaz. İşte, nimeti alırım. Azap olur deyince böyle anlamak lazım, nimete şükredemediğimiz için aldı. Bir gönlü vardır ama hiç çalışmıyor. Allah ona bir emanet yüklemiş, hiç haberi yok. Bu emanetin bir işe yaranması lazım. Yani Allah'tan korkmak lazım, hayal etmek lazım. Emaneti göklere, yerlere, dallara yükledim, kabul etmediler. Edemediler. Ama insan emaneti yüklendi dedi. Yani anlamak gerekmez ki bu emanet nedir? Nerededir? Şu emaneti bir kontrol edeyim. Bir bakayım, emanet yerinde duruyor mu? Yoksa emanete ihanet edip kaybettik mi? Bu emanet nedir? Neyin nesidir bu emanet? Ama emanet, Allah'ın kendinden nefrettiği ruhtur. O bunu taşıyabilecek vasıltadır dedi Allah. O böyle bir vasıftadır. Taşıyabilir. Meleklerin secde edeceği varlık olabilir dedi. Bu şerefi ona verdi. Onu öyle yaratmış. Ona hazırlamış zaten. Ne demek istedi Allah? Sen göklerden de büyüksün, yerden de büyüksün, dağlardan da büyüksün. Sen şereflisin dedi. Öyle söyledi. Yüklerin, yerlerin alamadığı, yüklenemediği emaneti yüklendikse onlardan daha büyükmüşüz. Öyle söylüyor. Şerefini bil dedi. Kıymetini bil dedi. Diğer varlıklara da secde ettirdik mi? Ettirdi. Cinleri de secde ettirdi. Meleklere de. Hem de hepsini, toptan hepsini secde eden dedi. Secde, ruhumdan ettiğim zaman dedi. Eğer bunu anlamazsak, o emanete sahip çıkmazsak, emanete bir olmazsak, beraber olmazsak, emaneti tas tanıyıp anlamazsak ne olur? Emaneti kaybetmişiz demektir bu. Emanete ihanet ettik, hainlik yaptık demektir bu. Onu taşıyamadık, değil yerden gökten büyük, küçücük bir şey oldu. Manevi olarak büyüktü. Emaneten de olayı büyüktü o. O emanetin hakkını vermeyince, onun şerefini taşımayınca haksızlık etti, zulmetti, şerefini de kaybetti. Allah vahyini indirmiş, peygamberini göndermiş, kendi kendisine onu davet ediyor. Hazreti insan diyor. Meleklerin secde ettiği varlık ol diyor. Sana yüklediğim emanetin hakkını ver. O ol. O. Sen olsun diyor bak. Yoksa birkaç rekat namazla, birkaç günlük oruçla cennete gireceğimizi asla zannetmememiz gerekir. Çünkü Allah'a karşı sorumluluğumuz var. Kendi kendimize karşı sorumluluğumuz var. Allah'ın yüklediği emanete karşılık sorumluluğumuz var. Gönderdiği peygambere karşı sorumluluğumuz var. İndirdiği kitabına karşı sorumluluğumuz var. Bize düşen davet etmektir. İnsanı kendi kendisine davet etmektir. İnsanı Allah'a davet etmektir. Başka bir şey değil. Dedikodu yapmaya gelmemişiz. Gıybet etmeye gelmemişiz. Birbirimizi çekiştirmeye gelmemişiz. İftira atmaya gelmemişiz. Düşman olmaya gelmemişiz. Birbirimizi öldürmeye gelmemişiz. Allah bunların hepsini yasaklar ve bunların hepsini şeytana abdolmak diyor. Şeytana kul olmak diyor. Şeytanın peşinden gitmek diyor. İnsan bu değildir. Kendini kaybetmek diyor. Gerekçe ne olursa olsun sebep ne olursa olsun hiçbir şekilde Allah'a mazeret gösterip kurtulamaz. Allah'ın ona söyleyeceği iki kelimedir. Sen beni dinlemedin. Şükrederseniz nimetimi artırırım. Etmezseniz azabım çok şiddetlidir. Kim söylemiş? Rabbini söylüyor diyor. Rabbiniz. Ben diyor senin Rabbinim bak. Seni ben büyütüyorum. Seni büyüten ben. Öğreten ben. Terbiye eden ben. Yetiştiren ben sen büyümek mi istiyorsun manevi olarak? Rablığımı kabul ediyorsan şükret. Şükret, seni büyüteyim. Nimet'i katlayayım. Nimet'i artırıp onu katlayayım. Yok, beni Rab olarak kabul etmiyorsan bu nankörlük yaparsın, sana verdiğimi de kaybedersin. Allah ne söylediyse o. Başka bir şey yok yani. Belki şöyle de olur, belki böyle de olur, demek yanlıştır. Allah'ın ef'anını öğretirken, okurken, ne buyurmuştu? Allah işi tedrici olarak yapar, yavaş yavaş, parça parça, bölüm bölüm, basamak basamak yapar. Büyütürken de basamak basamak büyütüyor, yükseltiyor, aşağı indirirken de öyle yapar. Aşağı indirkenin farkında bile değil, kaybediyor ni kaybediyor, kendini kaybediyor, insanlığını kaybediyor, basamak basamak indiği için onun farkına bile varmaz. Öyle buyurdu. Hiç farkına varmadan onları azaba yaklaştırırız. O yaklaşıyor. O tercih etti. Eğer siz ve yeryüzündekilerin hepsi, hepiniz nankörlük yapsanız, şükretmezseniz, küfredseniz, Allah hiçbir şeye Muhtaç değildir. Allah gani ve hamiddir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Hamde layık olandır. Yani Allah bunu sizden istiyorsa, sizin için istiyor. Onun bir şeye ihtiyacı yok. İhtiyacı olduğu için değil. Zaten her şeyi onu hamd ile tesbih ediyor. Senden istediğim, kendi iradenle şükretmendir. Hamd etmendir. kabul etmendir. Allah güzel sözdün. Güzel söz için bir misal veriyor. Güzel söz nasıl bir şeydir? Bunun için size bir misal vereyim dedi ya Allah. Yani o bir ağaç gibidir. Güzel söz bir ağaç gibidir. Onun kö kökü sabit. Bir yere bağlıdır yani. Kökü sabit. Bununla beraber dalları göklerdedir. Çünkü sabit, dalı, dalları gökte. Güzel sözü söylüyor. Allah'ın izniyle her zaman yemişini verir. İzah edeceğim inşallah. Allah insanlar için böyle örnekler verir. Öyle ki düşünsünler, öğüt alsınlar, anlasınlar diye. gereğini yapsınlar diye aynı zamanda. Güzel söz nasıl? kökü sabit, yerde sabit, dalları, gökte meyvesini veriyor. Güzel bir şey anlatıldığında, güzel söz deyince neyi anlama gerekir? Elbette ki Allah'ın ayetlerini, vahiyini. ondan aldığını, sab kökü sabittir yerde, sağlamdır yani, sarsılmaz. Kimse, ona bir zarar veremez. O kurumaz. O okuduğu ayet veya ayeti tefsir etti veya hadis okudu fark etmiyor. Allah'a davet ederken bir güzel bir söz söyledi. O bir ağaç gibi kökü yerde sağlam, dalları göktedir. Meyvesini verir. O ona öğretir, öteki, tekine öğretir, meyvesidir. Bu meyve vermeye devam eder. Bu meyve bir de gökte, huzura gidiyor. Bu güzel sözdü. Kötü söz nasılmış? Yanlış söz. Evet. Habis söz. Gerisine pis söz dediği Allah. Pis, murdar söz. O da bir ağaç gibidir. Onun kökü koparılmış yerin üstündedir. Kökü yok onun. Öteki, ötekinin kökü Allah'ın vahyidir, sağlam. Eğer vahiden kopmuşsa kök yerin üstündedir, kesilmiş kök yerin üzerindedir. Onun toprağa tutulma ihtimali imkani yoktur. O silindir yani. Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem ahiret hayatında bu güzel söz üzerinde onları sabit kılar. Sapa sağlam o güzel söze tutunurlar, sarılırlar. Dolayısıyla sürekli o güzel hallerinden, sözlerinden dolayı meyve vermeye devam ederler. Öldükten sonra da onların o güzel sözleri meyve vermeye devam eder. Allah onlara yardım eder, sabit kılar. Allah zalimleri de şaşırtıp, delalette bırakır. Allah dilediğini yapandır. Kim nasıl bir muamele istiyorsa, Allah muameleyi ona öyle yapandır. O nankörlük yapanlar, küfredenler, Allah'ın nimetini küfürle değiştirenler, nankörlükle değiştirenler yani, hiç sanki bunlar nimet değilmiş gibi nimete muamele edendir. Onların yeri cehennemdir. Onlar oraya yaslanırlar. O ne kötü karar yeridir. Kötü sözü Allah anlatıyor. Kötü eğer Allah'ın vahiyinin dışında bir şey söylüyorsa, o kötü sözdür yalnız. Hiç farkında olmadan, onun yolundan, Allah'ın yolundan saparlar ve saptırırlar. Bunun dışında bir şey konuşuyorsa, Allah'a ne demiş, sen dur bir de ben konuşayım demiş. Yani sen konuşuyorsun ama, sen böyle anlattın, böyle söyledin ama, benim de fikrim var. Bence de böyle olması lazım, evet. Bunlar Allah'a şirk koşmuş olur, şirk koşar, bununla beraber bir de Allah yolundan saptırırlar. Öyle yapmasa, Allah'ın vahyini dinleyecek insanlar çünkü. Allah'ın yolunu görecek, anlayacak, Allah'ın yolunu da kapatıyor, dolayısıyla oradan da başka tarafa saptırıyor. De ki onlara, Allah'ın size verdiği nimetler, nimetlerden istifade edin. Ama sizin varacağınız yer ateştir. İman eden kullarıma söyle. Ayetler devam ediyor yalnız. İman eden kullarıma söyle. Alışverişin, dostluğun olmadığı o gün gelmeden önce namazlarını ikame etsinler, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden hem gizli, hem açık infak etsinler. Allah her şeyi emrinize vermiştir. Gökleri, yeri yaratan, gökten su indirip, onunla size rızık olarak türlü türlü Ürünler çıkaran, onun emriyle gemilerin denizde yüzmeleri için size emre siz, amade kılandır, emrinize verendir. Irmakları da sizin için emre amade kılandır. Güneşi, ayı hareketlerinde sürekli emrinize amade kılan, geceyi ve gündüzü de emrinize amade kılandır. Nimetlerini anlatıyor. Ve o size istediğiniz her şeyi verdi. İhtiyacınız olan her şeyi size verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız onu sayı bitirmeye güç yetiremezsiniz. Gerçek şu ki insan pek zalim, pek nankördür. Allah'ın zalim ve nankör dedi ki insanlardan bizi eylemezsin. Allah'ın önce zati nimetini sıfatı esmasının nimetini, ef'arının nimetini, esmadan, tecelli eden ef'arının nimetini görenlerden eylesin. En büyük nimet olarak Allah'ın kendisine nefettiği ruh nimetini, hakikat nimetini, Allah'a dostluk, yakınlık nimetini görenlerden, anlayanlardan eylesin inşallah. Allah bizi Allah'ın verdiği bütün maddi, manevi, zahiri, batini, bütün nimetleri görüp şükrünü eda eden kullarından eylesin. Gereğini yapan kullarından eylesin. Allah bizi kendini, Rabbini tanıyanlardan eylesin. Hayatın her anda bir imtihan olduğunu ve her anda Allah ile muhatap olup Allah'ın kendisine kazanma imkanı verdiği verdiğiğini anlayan kullarından eylesin. Rabbine karşılık verip kazanan kullarından eylesin. Allah bizi kendini unutan, Rabbini unutan kullarından eylemesin inşallah. Allah hepimizden razı olsun.